Hayatın Renkleri Hayatın Renkleri'nin 12. ve son bölümünden merhaba. Sevgili dinleyiciler, Hayatın Renkleri 12 bölümden oluşan bir insan hakları belgeseli olarak Radyo TV ve Kaos Gelen'in işbirliğiyle hazırlandı. Bizler toplumun herhangi bir kesiminde yaşanan bir ayrımcılığın ve insan hakları ihlalinin toplumun genelinin sorunu olduğuna inanıyoruz. Ve bu sebeple de Türkiye'de bir ilk olan Hayatın Renkleri belgeselinin 12. ve son bölümünde gay ve lezbiyen bireylerin insan hakları sorunlarını konuşuyor olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu hafta gazeteci ve insan hakları savunucusu Murat Çelikkan konuğumuz olacak ve kendisiyle 11 programda tartıştığımız başlıkların üzerinden geçtiğimiz genel bir değerlendirme yaparak Hayatın Renkleri'ne veda edeceğiz. Hayatın Renkleri son kez başlıyor. Hayatın renkleri. Hayatın Renkleri'nin son bölümünde bu belgesele başladığımız ilk günlere dönüyoruz. Türkiye'nin son yıllarda geçirdiği insan hakları reformları kapsamında çok önemli bir adım olduğuna inandığımız bu belgesel projesini bir basın bülteniyle Türk basınıyla ile paylaştık. Bunun üzerine birçok yayın kurumunda Hayatın Renkleri'ne ilişkin haberler çıktı. Ancak bu haberlerden birisi vardı ki tam da bu programda konuşmak istediğimiz bazı gelişmelere yol açtı. Sabah gazetesi hayatın renklerini haber olarak köşesine taşırken OTTÜ'den eşcinsel radyo başlığını uygun gördü. Haber metni her ne kadar eşcinselleri aşağılamaya yönelik bir içerik taşımasa da sırf sansasyonel olabilmek adına ''Ben her yere park ederim'' ve ''Köpeğin ölümüne yol açan polise dava'' başlığını taşıyan haberlerin olduğu üstüne serpiştirilen bu başlık henüz programı dinlememiş ve belki de hiç dinlemeyecek birçok okuyucunun homofobik olarak nitelendirilebilecek tepkilerine yol açtı. Ve işte bu, bizlerin homofobik kelimesinin gerçek anlamıyla yüzleşmemize neden olan andı. Homofobinin sadece nedensiz bir korku değil, ucu açık ve tehlikeli tepkiler demek olduğunu programın başında o kadar net gördük ki, belki de bu sebeple hayatın renklerine daha da sıkıca sarıldık. İşte bu sebeple toplumun herhangi bir kesimine yöneltilen ayrımcılığın aslında hepimizi etkileyebilecek genel bir sorun olduğuna yürekten inanıyoruz. Homofobi aslında sadece eşcinselleri değil toplumu tehdit eden bir ayrımcılık türü. Ve bu noktada en büyük rolde sivil toplumu olduğu kadar medyaya düşüyor. Hayatın renklerinde şimdi bir gazete haberi özelinde yaşadığımız bu olayı konuşmak ve medyanın sansasyonellik adına eşcinselliğin özellikle cinsellik kısmını kullanmasına ilişkin yorumlarını almak için gazeteci ve insan hakları savunucusu Murat Çelikkan'a dönüyoruz. Medyanın eşcinselliğin medyatik yönünü kullanması kimi zaman büyük zararlara neden oluyor mu? E, Valla kimi zaman değil çoğu zaman e, aslına bakarsanız zararlı oluyor. İyi niyetli gibi gözüken haber yapma çabalarında bile örneğin gay lezbiyenlerin ya da transseksüellerin diyelim bir 1 Mayıs eylemine katılma gibi bir etkinliğinde bile Aradan cımbızlanıp çekilenlerin farklı gruplar olarak onlar olduğunu görüyorsunuz. Medyanın giderek magazinleşme eğiliminde sansasyonel habercilik denen bir unsuren planda. Burada da toplumsal yargıları kaşımak zannediyorum ki daha kolayına geliyor herkesin. Halbuki toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda... Medyanın çok önemli işlevleri olabilir, olması da gerekir. Fakat genellikle bundan çok ciddi sapmalar görüyoruz. Sadece bu tür cımbızlamaların dışında nefret cinayetleri diyebileceğiniz ya da tacizler diyebileceğiniz gay, lezbiyenlere yönelik saldırılarda da e, medyanın çok duyarlı davranmadığını ve giderek sadece gay ve değil toplumun diğer kesimlerine yönelik bu tür nefret saldırıları ve söylenlerinin de medyada karşılık bulabildiğini ne yazık ki görüyoruz. Peki bu haberler üzerine gelen dinleyici veya okuyucu tepkileri nasıl değerlendirilebilir? Valla bir kere yani bu ayrımcılıkla yakın mücadelesi gerektiren bir durum. Farklılıklara tahammülsüzlük ve teklifleştirme bu anlamda çok yaygın ve ciddi bir eğilim. Homofobi ise biliyorsunuz daha çok bütün dünyada muhafazakar rejimler ve yaklaşımların sarıldığı ve sığındığı aile temelinde gelişiyor. Çünkü sonuç olarak en muhafazakar rejimlerin batıda da yani Thatcher İngiltere'si Reagan Amerikası gibi bu ataerkilliğin ve katı toplumsal cinsiyet ayrımcılığının korunması için Aileyi bir güvenilirlik sığınağı olarak görüyorlar Aslına bakarsanız bu tür tepkilerin Sol görüşü de benimsemiş olan insanlardan da geliyor olması Toplumda ayrımcılık ve homofobinin ne kadar köklü Ve yaygın olduğunun da bir göstergesi Sonuç olarak cinsel eğilim Veyahut toplumsal cinsiyet meselesi bir ahlaki değer olarak ele alınamayacak kadar önemli bir varlık ve insan hakkı. Olay bunun kabulünden geçiyor. Ama bu değerleri değiştirmek biliyorsunuz ki bir mücadele süreci. Ben insan hakları, hareketleri içerisinde dahi toplumsal cinsiyet mücadelesinin kabul edilmesinin, bir ayrımcılık olduğunun ve bu farklılığın tanınması gerektiğinin, Ciddi bir mücadele ve zaman aldığına şahit oldum. Yine de bu değerler değişebiliyor, bu değerler ve yaklaşımlar değişebiliyor. Zannediyorum bu da genel olarak ayrımcılıkla mücadelenin bir parçası olarak ele alınması gerekiyor. Hayatın Renkleri Toplumun genelinde olan cinsellik tabusunun eşcinsellere yönelik ayrımcılık ve homofobinin bu denli şiddetli olmasında bir rolü var mı? Bir kez daha insan hakları savunucusu Murat Çelikkan'a dönüyoruz. Muhakkak var cinselliğin tabi olmasın ama toplumsal cinsiyeti bence sadece cinsellik bağlamında ele almamak gerekiyor. Sosyologlar insan topluluklarındaki başlıca ön yargılar arasında ırkçılık, antisemitizm, Cinsiyetçiliğin yanı sıra homofobiyi de gösteriyor. Yani bu dört kategori doğudan batıya bütün toplumlardaki en temel önyargılar. Yani bunun kökeninde de ırkçılık ve ayrımcılığın yer aldığını söylemek mümkün. Kendilerine benzemeyen insanların varlığına tahammül edemeyenlerin oluşturduğu ya da etkin olduğu toplumlarda bu ırkçılık ve ayrımcılığı yaygın olarak görmek mümkün. Genellikle toplumun bugünkü egemenlik yapısını oluşturan erkek egemen değerlere bir saldırı var farklı cinsel tercihlerde. Bu değerlerin ve sistemin sürdürülebilmesi açısından da gayveli bir özellikle erkek eşcinseller bu konuda ciddi saldırıya e, uğruyorlar çünkü erkeklik rollerinin yeniden tanımlanması. Gerekiyor toplumsal cinsiyeti kabul etmek için. Keza aynı şekilde feministlerin de benzer bir saldırıya aynı nedenlerle uğradıklarını söylemek mümkün. Ayrımcılık aslında uğrayan kişisiz değilseniz algılanması zor bir kavram. Kimi zaman karşımızdaki bir kişi ya da gruba yönelik hoş bir şey olduğunu düşünerek söylediğimiz bir söz, yaptığımız bir hareket aslında kendimizi onlar diye tanımladığımız birilerinden ayırmak ve üstte konumlandırmak amacı taşıyabiliyor bunu amaçlamamış olsak da. Örneğin, ben eşcinselleri çok seviyorum ya da ben en çok eşcinsellerle eğleniyorum gibi bir cümleyi kuran kişi, karşısındakini aşağılamayı amaçlamasa da tek ortak özellikleri duygusal hayatlarını yaşayacakları partner seçiminde olan bir grup kişiyi, fiziksel veya manevi birçok başka özelliğinde de stereotipleştirmiş ve bunu yaparken de kendisine eşcinsellere ayrımcılık uygulamayan, ileri görüşlü ve modern birisi olarak tanımlamış oluyor. Yeniden Murat Çelikkan'a dönüyoruz. Bir aşağılama amacı taşımasa dahi bir grubu stirotepleştirmek de ayrımcılık anlamına geliyor mu? Aslında geliyor. Yani bu özellikle e, ırkçılığın tanımlandığı ve şekillendiği siyah Amerikan geleneğinde bütün siyahlar iyi dans eder, siyahların vücutları çok güzeldir gibi genellemeler de tabii ki ırkçılık. Dolayısıyla bütün eşcinseller çok duyarlıdır. Eşcinseller şöyledir yahut böyledir türü genellemeler nasıl diğer insan toplulukları için yapılamazsa onlar için de yapılamaz. Sonuç olarak öncelikle cinsellik açısından ele alacak olursak bence dünyada ne kadar insan varsa o kadar çok da cinsellik var. Bunu çok çeşitli şekillerde tanımlamak mümkün. Ancak sosyolojik araştırmalar ve politik mücadele açısından bu genel tanımların yapılması da kaçınılmaz. Yani dünyada ve Türkiye'de bir hakları mücadelesi varsa bu bir takım insanların ben buyum diye ortaya çıkmasından, örgütlenmesinden ve bu doğrultuda mücadele etmesinden geçiyor. Dolayısıyla bu kategorileri kaçınılmaz olarak tanımlıyoruz. Burada şunu belirtmekte de yarar var, 90'lar sonrası bütün dünyada kimlik politikalarının daha ön plana çıktığı yıllar oldu. Kimlik politikaları derken sadece toplumsal cinsiyeti ya da cinsel eğilimi kastetmiyorum. Etnik, dini kimliklerin de daha ön plana çıktığı bir dönemi anlatmaya çalışıyorum. Ama unutmamamız gerekiyor ki bu kimlikler çoklu kimlikler. Biz kendimizi tanımlarken e, hiçbir zaman tek bir kimlikle kolay kolay tanımlayamıyoruz. Bu genel kategorik kimlikler yok. Çok çeşitli kimliklerimiz, çok çeşitli temsiliyetlerimiz var. Dolayısıyla buradaki tehlike indirgemeci yaklaşımlar. Yani ya bu kimlikleri hiç göz önünde bulundurmuyorsunuz, göz ardı ediyorsunuz. Örneğin dini farklı olabilir Cinsiyetçi ayrımlara uğruyor ee, olabilir. Keza cinsel kimliği farklı olabilir. Ee, i̇kinci tehlikede sadece tek bir kimliğe indirgemek. Yani bir insan yazar olabilir, oyuncu olabilir, çeşitli farklı kimlikleri ve yetenekleri olabilir, Kürt olabilir... Ve bu alanların hepsinde çeşitli mücadeleler veriyor olabilir. Onu bir tek Kürt ya da işcinsel kimliğine indirgemek de ayrı bir tehlike. Bu toplumsal kimliklerimizin hepsinin önemli olduğuna, bir hiyerarşi olmadığına ve bunlar için hepsi alanında mücadele verilebileceğini göz ardı etmemek lazım. Keza haber yaparken ya da medyada yer alırken de bu tür şeylere dikkat ediyoruz. Örneğin herhangi bir haberde diyelim ki bu bir cinayet haberi olsun. Eğer cinayetin nedeni kişinin cinsel eğilimi değilse bu kişinin eşcinsel olduğunu belirtiyor olmak tabii ki ayrımcılığa girer. Diğer insanlar hakkında e, heteroseksüel sıfatını kullanmıyorsak bu insanlar hakkında da gay ya da lezdiyen ya da transeksüel sıfatını kullanmamak gerekir. Ta ki olay bu kimlikle doğrudan ilişkili olana kadar haberin yeniden üretilmesinde dolayısıyla ideolojinin yeniden üretilmesinde bütün bu egemen değerlerin, ön yargıların, ve ayrımcılığın yeniden üretilmesi de söz konusu. Ayrıca cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle uygulanan şiddetin hiçbir şekilde meşru gösterilmeden haber yapılması gerekirken ne yazık ki medyadaki örneklerde buna çok fazla Rastladığımız olmuyor Tabi dünyada Bu tür haberler yapılırken Dikkat edilmesi gereken kriterler var Ama bizde henüz Medyada etik mücadelesi Yetevi kadar gelişmediği için Bu kriterlerin çok Türkiye'de kullanıldığını ve geçerli olduğunu Söylemek mümkün değil Hayatın Renkleri Hayatın renklerinde geride bıraktığımız 11 programa dönüp baktığımızda bizi en çok etkileyen tartışmalardan birini eşcinsellik bir hastalık mıdır programında yaptığımızı düşünüyoruz. Ne adıdır ki birçok kişinin 70'li yıllardan bu yana cevabı çok net olan bu soruya vereceği yanıt halen evet olsa da bizim için bu sorunun en doğru yanıtı gazeteci yazar Hasan Bülent Kahraman'dan gelmişti. Bu sorunun dile getirilmesini bile kendi açısından ayrımcılık olarak tanımladığını söylemişti Hasan Bülent Kahraman. Az önce de belirttiğimiz gibi eşcinselliğin bir hastalık olmadığı çok uzun yıllardan beri kabul edilen bir gerçek. Program konuklarımızdan Profesör Doktor Selçuk Candan Sayır'ın da belirttiği gibi aslında neyin hastalık olduğuna karar veren de bir başkasına tedavi etkisi tanıyan da insanoğlunun ta kendisi. Hem Profesör Doktor Selçuk Candan Sayır'dan hem de psikolog Mahmut Şefik Nil'den dinlediğimiz kadarıyla Türkiye'de hala kendilerine başvuran eşcinsel bireyleri tedavi etmeyi deneyen psikolog ve psikiyatrlar mevcut. Aslında bir başkasının cinsel yönelimine müdahale ederek bir insan hakkı ihlali işlediklerini fark etmeyen bu kişiler hakkında alınan kapsamlı önlemler olduğunu söyleyebilmek ne yazık ki çok zor. Son programımızda eşcinsellik bir hastalık mı sorusunu bir kez daha hayatın renklerinin gündemine taşıyoruz. Bu konuda işlenen insan hakları ihlalleriyle ilgili yorumlarıyla bir kez daha Murat Çelikkan'da söz. Biliyorsunuz bedenin söz konusu olduğu alanların menemen birinde şiddet de var. Foucault yen bir... Yaklaşımla söyleyecek olursak insan bedeni üzerinde uygulanan şiddet, kimi zaman doktor hasta ilişkisinde, kimi zaman hapishane ilişkisinde, kimi zaman da cinsellik e, alanında ortaya çıkabiliyor. Psikoloji konusu bana sorarsanız tamamiyle kadük bir soru. Artık zamanı oldukça geçmiş bir soru. Bu mesele 1970'li yıllarda e, halledilmiş bir mesele. Çünkü o tarihlere kadar eşcinsellerin yoğun ask, e, olarak baskı altında tutulmalarının bir aracı da psikoloji olmuştu. Ve o tarihlere kadar hastalık olarak tanımlandığı için e, ağır e, baskılara maruz kalmışlardı. Evlilik tedavisinden ilaç tedavisine, şok tedaviye kadar hala eminim ki e, Türkiye'de de eski bilgili ve eski kafalı... Bazı psikiyatrlar bu yaklaşımı savunmaya kalkıyor olabilir ama genel eğilim Türkiye'de bile artık böyle bir şeyin kabul edilemeyeceği doğrultusundadır. Ama tabii bu genel eğilimlerin, bu bilimsel aşamaların kaydedilmiş olmasının uygulamaya ne kadar e, yansıdığı ayrı bir tartışma konusudur. Hala ne oranda uygulandığını bilmiyorum ama e, cinsel kimliği nedeniyle... Askerlik yapmayanlara askeri hastanelerde ilişki halinde kaset isteme uygulaması çok yakın zamanlara kadar Türkiye'de devam ediyordu. Hayatın renkleri. Son günlerde gündemeye çok meşgul eden konulardan birisi de sivil Anayasa taslağı. Uzun zamandır anayasanın 10. maddesine cinsel yönelim ayrımcılığının da eklenmesini isteyen LGBT sivil toplum kuruluşları şu anda bu taleplerini bir dilekçeyle başbakanı da ulaştırdı. Aslında istenen cinsel yönelim ayrımcılığının da anayasa eklenmesi. Bu isteniyor çünkü bu sayede özellikle çalışma hayatı ve sosyal hayat gibi alanlarda LGBT bireyler maruz kaldıkları insan hakları ilerlerine karşı seslerini daha güçlü çıkartabilecekler. Ama daha da önemlisi bu sayede LGBT bireyler en temel insan hakkı olan yaşam hakkını daha iyi koruyabilecekler. Dernek kapatma davaları ya da çalışma hayatında yaşanan hak ihlalleri karşısında her ne kadar güçlü dursa da sivil toplum, anayasada yer almayan nefret cinayetleri ya da şiddet vakaları karşısında sivil toplumun mücadelesi yetersiz kalıyor. 2006 yılının Şubat ayında gazeteci Baki Koşar öldürüldüğü zaman maktulün eşcinsel oluşu katil açısından ağır tahrik sebebi olarak kabul edilmişti. Aslında sırf bu örnek bile yasaların değişmesinden daha da önemli olanın yasaları uygulayan hukukçuların içinde bulundukları çerçevenin değişmesi olduğunu gösteriyor. Ancak şu da bir gerçek ki, pratiği değiştiren çoğu zaman teorinin değişmesidir. İşte bu yüzden anayasaya eşcinsellere yönelik ayrımcılığında bir ayrımcılık olarak eklenmesi talep ediliyor. En temel insan hakkı olan yaşam hakkını savunabilmek için. Milletvekillerinin Türkiye için çok radikal ve erken buldukları bu taleple ilgili görüşlerini almak için, hayatın eklerinde bir kez daha gazeteci ve insan hakları savunucusu Murat Çelikkan'la birlikteyiz. Çeşitli alanlarda gittikçe ciddi kutuplaşmalar ve çözülme yaşıyoruz. Çeşitli grupların ve insanların Kendilerini ifade etmeleri Konusunda çok ciddi Hukuki yasal Ve uygulamadan kaynaklanan engeller var Bu mutlaka aşılması Gereken bir konu ancak Bütün bunların çözüm Yolu için herkesin Kendisine bir anayasada ifade Ve karşılık bulma Girişimini ben kişisel olarak Biraz garip garipsiyorum yani olsa kötü Mü olur hayır olmaz Ama şart mıdır Böyle bir anayasanın olması bence hayır. Anayasa mümkün olduğu kadar kısa, net ve bütün bu açılımlara imkan tanıyan bir anayasa olmak zorundadır. Bazı kadın gruplarının ayrımcılık konusundaki talepleri de böyle. Türkiye hukukun farklı yorumlanabildiği de bir ülke. Nitekim sizin de söylediğiniz gibi Kaos GL hakkında açılan kapatma davasına... Ankara'da verilen kararla İstanbul'da açılan davaya idarenin baskısıyla yani İstanbul valiliğinin diretmesiyle ahlaka aykırılık konusundaki itiraz hukukunda nasıl kullanılabildiğini görmektedir. Ama İstanbul valiliği 21. yüzyıl Türkiye'sinde böyle bir gerekçeyle ısrar ederek suç işlemektedir. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir valiyi yerinde tutmazlar. Ama Türkiye'de tutulur. Dolayısıyla bu tür hukuk örneklerine rağmen insanların anayasada bir güvence ve karşılık istemesini anlayışla karşılamak gerek. Ama yasalar çok ciddi bir mücadele ve hareket noktası oluşturmasına rağmen hiçbir zaman yeterli değildir. Uygulamalar çok önemlidir. Uygulamalar ve zihniyetin değişmesi de ciddi bir mücadele sürecini gerektirir. Bu medyadan eğitim alanına, bir sürü alanı kapsayan bir mücadeledir. Hayatın renkleri. Peki, anayasaya cinsel yönelim ayrımcılığı eklenmediği takdirde yine de pratikteki uygulamalara yönelik bir değişim sağlamak mümkün müdür? uluslararası anlaşmalar ve Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesine alınabilecek tedbirler var mıdır? Anayasaya bu anlamda bir alternatif, Türkiye'nin henüz tarafı olmadığı ve kabul etmemiş olduğu 12 nolu ek protokolü kabul etmesidir. Bu 12 alanda değişik ayrımcılığı yasaklayan ve tanımlayan uluslararası bir ayrımcılık protokolüdür. Bunun meclis tarafından onanması zaten bizim yasalarımız gereği de... Bu protokolü anayasa hükmünde, anayasa üzerinde neredeyse bir geçerliliğe kavuşturur. Ama iş bununla bitmemektedir. Ondan sonra bütün yasalarınızda ceza yasalarınız başta olmak üzere, hatta medeni kanunu, çalışma yaşamı belirleyen yasalar başta olmak üzere, bunun gerektirdiği değişiklikleri yapma zorunluluğudur. Böyle bir uygulamaya gidilmesi artık kaçınılmazdır. Çünkü bir tek cinsel tercihi farklı olanlar değil, Türkiye'de çok farklı ve çok çeşitli kesimler. Çocuklar, yaşlılar ve tabii ki kadınlar ve etnik kimliği ya da dini farklı olanlar ciddi ayrımcılığa uğramaktadır. Bunun önüne topyekun geçecek bir zihniyet gereklidir. Bu sadece bir cümlenin anayasaya girmesiyle sağlanacak bir şey değil. Türkiye'de siyasi iradenin ırkçılık ve ayrımcılığın karşısında olduğunu belirtecek kesin ifadeler kullanması ve buna göre uygulamalara gitmesi gerekmektedir bu mahkemelerin karar verdiği kültürel ortamı da belirleyebilecek bir şeydir Tabii ki yasalar önemlidir bunu önemsiz bulduğum için söylemiyorum İkinci vi noktaya gelince bana sorarsanız Türkiye'de nefret söylemi ve nefret suçlarının da yasalara girmesi gerekmektedir. Cinsel tercih farklı olanların maruz kaldığı en önemli şey yaşamaklarını olan saldırılardır ve bunların nefret suçu oluşturur ve nefret suçlarının ciddi biçimde cezalandırılması gerektiği yasalarda yer almak zorundadır. Aslında söylediğiniz bir şey gerçekten burada bence de bir kere daha altını çizmemiz gereken bir konu. Belki de yasalardan daha önemli olan şey mahkemelerin karar verdikleri kültürel ortamı değiştirebilmek. Ee, yine benim önümde bir örnek olay var mesela. Gazeteci Baki Koşar 22 Şubat 2006'da öldürüldüğü zaman eşcinsel ilişki içerisinde bu cinayetin gerçekleşmesi sonucu e, bu konuda karar alan mahkeme ağır tahrik indirimi uygulamış katil üzerinde. E, aslında bunlar çok önemli göstergeler sanıyorum mahkemelerde. Biz bunların olması izin veren bir kültürel ortam yarattığımız zaman Sizin de söylediğiniz gibi işte Lambda'nın davasında olsun Kaos'un davasında olsun Çeşitli mahkemelerin aldığı kararlar da değişebiliyor Bununla ilgili olarak sivil topluma mı düşüyor Esas göre Şunu tabi ki her kesime düşüyor Bir daha şu vurguyu yapmak isterim Yasalarımız bu tür ayrımcılığa Müsait Yasa maddeleri içermektedir Öncelikle bunların kaldırılması Ve ortadan kalkması gerekir Nasıl Namus kisvesi altında işlenen cinayetlerde bu uygulamaya rastladıysak yani tahrik uygulamasına yarattığı faktörlere rastladıysak ve kadınlar bu konuda verdikleri çok ciddi mücadeleyle çeşitli değişiklikler sağladılarsa bu toplumsal cinsiyet ve cinsel eğilim farklılığında da verilmesi gereken bir mücadeledir. Ama gerisi ayrımcılık ve ırkçılık ve nefret söylemi konusunda... Çok ciddi tutum alan bir politik irade Medya ve sivil toplum örgütlerini gerektirir Bu konuda herkesin ortak mücadele etmesi Ya da kendi alanlarına belirlemesi gerekir Bir başka vurgulamasını yapmak istediğim husus Bu alanlarda verilen mücadelelerde Ortaklaşmalara gidilmesidir Yani Türkiye'de kadın hakları için verilen mücadele Aslına bakarsanız eşcinsellerin ayrımcılığa uğrama haklarından bağımsız değildir. Bunların hepsi birbirleriyle gayet ilişkili bir zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyetle mücadelede de farklı kesimlerin bütün bu alanları kapsayabilecek ortak söylemlere ve ortak tutum almaya ve tavır göstermeye ulaşması lazım. Hayatın Renkleri Hayatın Renkleri belgeseline dair son sözlerini ve düşüncelerini almak için bir kez daha Murat Çelikkanlıyız. Birincisi yani böyle bir proje için sizi kutluyorum. Hakikaten bu çok önemlidir. Ben yaşım, kadınların kadın hakları insan haklarıdır mücadelesini hatırlayacak kadar büyük. Dolayısıyla bu her alanda zaman alan bir mücadele. Bazı anlayışlar ve görüşler zaman içerisinde değişiyor... Fakat bunun içinde görünür olmak ve örgütlü mücadele veriyor olmak çok önemli. Ben bir sürü konudaki tutumda kaos ve lambda gibi derneklerin faaliyet gösteriyor olmasının çok ciddi etkisinin olduğunu, örneğin medyada şahit oldum ve bunu hala e, izliyorum. Bir, bu açıdan bunun önemini belirtmek istiyorum. İkincisi, her kuruluşun toplumda ırkçılıkla, Ayrımcılıkla mücadele etmesi için pozitif ayrımcılık yapması gerektiğine inanıyorum Yani sadece olumsuz konularda değil Olumlu konularda yapılan haberlerde Farklılık gösteren kesimlerin örnek olarak verilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum Bunun tabii daha sonraki aşamaları toplumun sadece heteroseksüellerden oluşmadığı ...bu toplumda farklı cinsel eğilimleri olanların da yaşadığını göz önünde bulundurarak... ...ilkokullarda çocuklarımıza okuttuğumuz alfabelerden diğer eğitim kitaplarına kadar sadece medya, medya değil de milli eğitim sorunu var. Bu tek tipleştirmeye ve ayrımcılığa karşı çıkacak mücadelenin ve uygulamaların başlatılmasıdır. Yani sizin yaklaşımınızı çok takdir ediyorum ve benimsiyorum... Eğer bir yerde ayrımcılık varsa bu bütün toplumun tehdit altında olduğunun göstergesidir. Sadece ayrımcılığa uğrayan kesimi değil, herkesi ilgilendirir ve ilgilendirmelidir. Bu anlamda da böyle bir program yaptığınız için sizi tekrar kutluyorum. Sayın Murat Çelikan, bizde size hayatın renkleri programının son bölümünde konumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayatın renkleri. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan Hayatın Renkleri program dizisinin 12. ve son bölümünün sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler tam 3 ay boyunca her pazar Hayatın Renkleri radyolarınıza konuk oldu. Ancak Hayatın Renkleri'nin hikayesi bundan çok daha önce, geçen Mart ayında başladı. Bu programı hazırlama karar verdiğimiz andan itibaren ciddi bir hazırlık sürecine girdik. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmayan ve her sorumuza bıkmadan, usanmadan yanıt veren Kaoske'yle ve özellikle de Ali Erol ve Burcu Ersoy'a destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Programın başından beri vurguladığımız tek bir şey var aslında. Karşımızdakini dinlemeden, konuyu anlayıp öğrenmeden önce fikir sahibi olmanın aslında kendimize zarar vereceği. Yoğun program hazırlıkları ve programı hazırlama sürecinde her açtığımız kapı, her konuştuğumuz kişi ve her sorduğumuz soru bizim çok modern ve açık sandığımız eski fikirlerimizin zaman zaman aslında ne kadar önyargılı ve ne kadar hatalı olabileceğini gösterdi bize. Aldığımız olumlu tepkiler bizi hayatın renklerine daha çok bağlarken, olumsuz tepkilerse niçin hayatın renklerine ihtiyaç duyduğumuzu gösterdi bir kez daha. Biz Radyo Otte olarak Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkıları ve Kaos desteğiyle bu insan hakları projesinin radyo ayağını hayata geçirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Ve bunu bizimle paylaşan dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Renklerinin bu son bölümünün sesli köşesi yok. İstedik ki bu bölümün sesi biz olalım ve gay-lezbiyen bireylerin insan haklarına destek olabilmek için bir radyo belgeseli hazırlamış bir medya kurumunun üyeleri olarak, Başta medyada çalışan diğer meslektaşlarımızla olmak üzere sesimizi duyurabildiğimiz herkesle kendi deneyimlerimizi paylaşalım. İstedik ki toplumun herhangi bir kesimine uygulanan ve bugün karşısında onay vermesek dahi sustuğumuz bir insan hakkı ihlalinin gün gelip de bizi de vurabileceğini bunu yaşamış kişiler olarak bir kez daha hatırlatalım. Ve yine istedik ki medyanın tutumunun ne olması gerektiğini, objektif, yenilikçi ve açık fikirli bir medyanın bu dönemde Türkiye'de en çok ihtiyacımız olan şey olduğunu son bir kez söyleyelim hayatın renklerinin bu son bölümünde. Bu program çok sayıda kişinin emeği ve radyo tüm çalışanlarının sonsuz desteğiyle hayata geçti. Ama özellikle iki çok özel kişi olmasa hayatın renkleri de olmazdı. Programın iki prodüktöründen biri, adını bu programa kadar duymasanız da her programın en çok emek harcayan ismi Oktay Demirci'ye ve her kaydımız için bıkmadan, sıkılmadan, pazar günü bayram tatili ayırt etmeden stüdyoya gelen prodüksiyon sorumlumuz Alptekin Topa, 12 bölümlük radyo belgeselinin sonunda tüm Hayatın Renkleri dinleyicileri adına ben program yapımcınız ve sunucunuz Ege Tekinbaş teşekkür ederim. Ayrıca bu haftadan itibaren Hayatın Renkleri belgeselinin tüm bölümlerine radyo Podcast sayfası radyo ulaşabilirsiniz. Bir başka insan hakları projesinde buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın. Hayatın Renkleri. 12 bölümlük Hayatın Renkleri belgeselinin podcastleri için radyotikom.tr. <Gülüyor>